Vahiyin ilk başlangıcındaki hadisi uzun bir şekilde zikrettiği hadisi burada muhtasar bir şekilde zikretmiş. Hadisin genel olarak baktığımızda Ayşe'nin diyor ki daha önce diyor senin diyor katlandığın eziyetler var mıydı dediğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki ben diyor kavmimi davet etmeye gitmiştim diyor. Ve o esnada kalbim beni reddetti diyor. Benim çağırıma kulak asmadı. O esnada beni diyor bir bulutun gölgelendirdiğini hissettim. Baktım ki e, ufukta şeyde semada bir gölge vardı ve gölge beni gölgelendiriyor diyor. Baktım o gölgenin e, bulutun içerisinde Cibril aleyhisselam ki Allah rasulü aleyhisselatü vesselam Cibril aleyhisselamı iki yerde kendi suretiyle görüyor. Baktım ki Cibril bana sesleniyor ve dedi ki muhakkak ki Allah hazirecile kalmenin sana söylediğini ve senin davetine davetini kabul etmediklerini muhakkak işitmiştir dedi. Sonra dedi ki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 bir topluluğun bir neslin gelmesini ümit ederim dedi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yani o sureti bir göz önüne getirin. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a peygamberlik verilmiş ve öncelikle kendi akrabalarından ve kavminden insanları davet etmeye başlamış ama kavmi ne yapmamış? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a kulak vermemiş. Onun davetine icabet etmemiş.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 Allah'ım ben senin ilminle hayır isterim. <gülüyor> ve senin kudretinle senden yardım isterim. Çünkü her şeye gücü yeten sensin. Ve eselüke min fadlik Ya Rabbi senin fazlından kereminden isterim. Fe inneke takdiru ve la akdir. <gülüyor> Muhakkak ki gücü yeten sensin ben değilim Ya Rabbi. Ve te'alem ve la a'alem. Her şeyi bilen sensin. Ben değilim ya Rabbi. Ve sen bütün gaybleri bilensin ya Rabbi. Gaybin anahtarlarının tamamı senin elindedir ya Rabbi. Allahümme fe'in kunte te'lemu enne hadal amra hayralli fi dini ve acili emri ve acili. Ya Rabbi benim şu yapmak istediğim iş ki burada ne yapar? O yapmak yapmak istediği işi söyler. Mesela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 Allah Resulü Aleyhisselatü babasının da yüz deve karşılığı hep ok çekmişlerdi. Evet. Kabe'de tutmağı için işte ona karşılık yok. Onu ortadan kaldırmışlar. Evet. Evet. Hadis devam ediyor ve hadisin sonunda <gülüyor> Ya Rabbi eğer bu benim için, dünyam için ve ahiretim için eğer şer getirecekse beni ondan onu da benden uzaklaştır.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 bir e, misal veriyor. Yani an, bunu anca böyle tasavur edebiliyorsunuz. Türkçe yani e, bakıyorsunuz hakikaten kuzu yılda bir sefer kumluyor. Kuzu, Kuzu'ya ne denir? Yavru, yavru, yavru. yavru Köpek ise kesip, kesip, kesip. 9 tane doğuruyor. E, hangisini yiyoruz? Hangisini şey yapıyoruz? E, kuzu, ko koyunu yiyoruz, onun etinden besleniyoruz. Köpekte öyle bir e, durum yok. Kesme, yeme gibi bir durum yok. Haral kılınmış.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 Eşhedün la ilahe illa emtazaz ve rakavatu ve afirat da'vana Aleyküm Evet kardeşler Hocam önce namaz akabinde dua değil mi? Evet kardeşler. Evet kardeşler şimdi e, herhalde birçoğunuz çoğunuz. Selam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 Ben yaptım hocam. Yaptın mı abi? Yaptım da. Yalnız işte senin anlattığın zamanından yani. Şimdi anladım. Renk mevzusu söylediler bir de. Beyaz ya da yeşil görürsen hayır olacak. Evet. Siyah kırmızı görürsen şer olacak. Yani bunu özellikle yani Sofilik yöne dediğimiz, yöne dediğimiz yöne. gibi Sofilik şeyinde evet. e, çok ele alıyorlar. Evet bu bir hadistir. Anlattığımız gibi doğru bir evet. mevzudur. Ama bunun yapılışına maalesef Sofilik'te ne yapmışlar? Tasavvurlar evet. tamamen